Böylece gölün alışılmış düzeyinin tam altında savaşçının zindanına çıkmış gölün ikinci yayının işletilmesiyle sağlanan ilk daralması tünelin boşalmasını sağlamıştı. Hafif eğimli bir iç çıkıntının üzerinde önlemle yürüyerek mağaranın tabanına ulaşmış böylece kendisini ağır uykusundan sıyırmak üzere tutuklunun yanına yaklaşabilmişti. Oğ bu öyküyle alt üst oldu. Elinde olmadan düşünün son anda kristelle kendisini uyandıran kurtarıcı dokunuşunu duyunca bedenine sürtündüğünü sandığı şu ak güvercin arasında kurduğu bağıntı karşısında sarsıldı. Her iki durumda da alçakça saldırıya uğrayan arılık acılarının ya da tehlikelerinin aracının ta kendisinin yardımına geliyordu utkuyla. O bu düşüncelere dalarken Kristel kendisini izlemesini imlemekten geri durmadan, aynı eğimli çıkıntıdan gölün ıslak duvarındaki yeraltı geçidine varmıştı. Sessiz bir yürüyüşten sonra her ikisi de saklanmış gizemli çıkıştan şatonun mahzenlerine çıktılar. Kristel duvarın aşağısında ilk ikisiyle dikey olarak bağıntıda bulunan henüz kullanılmamış iki yayı, önce sağa sonra sola doğru oynatarak önce suların dönüşünü sular eski düzeylerine ulaşarak mağaranın suyunun gene ağzına dekte olduğunu kanıtladı sonra da kapak taşının inmesini sağladı kapak taşının düzgün kitlesi gizli geçidi sımsıkı kapattı genç kadın bir zamanlar mimarın bu gizli geçidi hazırlayışındaki öngörürlüğe hayran kalıyordu yeraltı bölgesinin şatodan döküntüden arınmış ama uyanık bir işgalcinin kolaylıkla kapatabileceği basit bir kapıyla ayrıldığı zamanda bile umutsuz bir kaçışı sağlayacak nitelikteydi. Kitaplıkta birkaç saat önce karıştırdığı belgelerin kendisine Bodrum katının kesin bir metinle yorumlanan değişik kesitleri yardımıyla işleyişini göstermiş olduğu gizli düzeneyi gözlerinin önüne getiriyordu. Bir yeraltı yolu mağaranın küçük gölünü 3 kilometre doğuda tam aynı düzeyde uzanan Miosen Gölü'ne bağlamaktaydı. İkinci yay üzerine basıldığı sürece bir su yolunun kabarttığı suyu bir kabın içine boşaltıyor, bu kap ağırlaşınca aşağıya inerek bir karşı ağırlık oluşturuyordu. Bu olguyla işlemeye başlayan ince bir kol ve kaldıraç düzeni göller arasındaki yolu kapatıyor, aynı zamanda da küçük görün duvarlarından birinde iki metre derinlikte yapılmış bir sabaha açıyor, gölün suyunun bir bölümü hemen doğal bir kuyuya boşalıyordu. Yeraltı ile şato arasındaki ulaşım işte o zaman suların alçalmasıyla gerçekleşebiliyordu. Üçüncü yay iyice bastırılınca güç zoruyla ve geçici olarak kabın aşağısına yerleştirilmiş bir açıklığın kendiliğinden geriye itmeli, dirençli tıkayıcısını içeriye gömüyor. Kapta da tüm sıvısından çabucak boşalınca ilk yerine dek yükseliyor. Bu arada kollar ve kaldır açlar ilk işlemlerine bozarak kuyunun savağını tıkayıp su yolunu açıyor. Buradan miozen. Gölü, küçük gölü yeniden dolduruyordu. Ayrıca birinci ve dördüncü yayda kapak taşını benzer biçimde birbiri ardına dolup boşalan su karşı ağırlığı ilkesi uyarınca yerinden oynatıyordu. Krisel savaşçıyı karanlık merdivenlerden götürerek önceden yanına aldığı iki anahtarla binek seinin sonra bahçenin kapısını açtı aynı zamanda da saldırıcısına hem tüm özgürlüğünü verdi hem de onu bağışladı. O kendisine bir servet getirecek kaçırmayı gerçekleştirmek için böylesine baştan çıkarıcı bir fırsata sarılacak yerde Kampe Wiesel'de anlatılan on bir kardeşin düzelmesinin etkisiyle pişmanlığını ve minnetini dile getirmek üzere Kristel'in dizlerine kapandı. Sonra genç kadın sessizce evine dönerken o da karanlıkta sıvıştı. Kantorel kendisine dilediği kurum rengi yer altını sağlayan bu konuyu benimsedikten sonra bahçesinde üzerinden geçen esintilerin yönünün değişkenliğiyle dikkati çeken iyice açık bir yer seçti. Bu sürekli değişiklikler tokmağın tabloyu gerçekleştirmek için yapacağı sayısız geliş gidişleri kolaylaştıracaktı. Kullanmayı tasarladığı tüm bölgeyi iyice düzlettirdi, sonra sabırla kestirimlerinde bir gün batımı sonundan başlayarak ne yağmur ne fırtına içeren 240 saatlik bir evre belirmesini bekledi. Gerçekten de aşırı bir yelde deney düşünülemezdi bile, oldukça sert bir sağanakta balonun kılıfını ağırlaştırarak, aynaları ve merceği donuklaştırarak birçok düzenlemeyi aksatırdı. Zaman gelince hava tokmağını ve çekimli madenlerini buluşundan beri çektiği dişleri içeren oylumlu bir sandığı esintili yere getirdi. Burada önünde hava kestirimleri bütün bir gece korkunç bir çalışmaya girişti. Kısa bir süre önce bulduğu her ressamın yıldızlar çıktıktan sonra da gündüzmüş gibi güvenle çalışmasını sağlayarak atölye ve akademi dünyasında devrim yaratmış olan özel bir fenerin görünmedik olağanüstü ışığında dişlerden oluşan gereçlerinin sayılmaz ince renklerini hiç yanlışlık yapmadan ayırdı. Tokmak açısından ister istemez boşa geçecek uzun karanlık saatleri karmaşık hazırlıklarına ayırmak için kadranın 20 öngörüm dönüşüne çıkış noktası olarak bile bile akşamı seçmişti. Tokmak görevini 10. günün akşamında bitirmek üzere hemen sonraki şafakta başlayacak öngörüm süresinin gündüze rastlayan yararlanılabilir bölümünü hiçbir şeyini yitirmeden kullanacaktı. Bir anını bile boşa harcamamaya özen göstererek gözlerini zaman zaman kendi verdiği bilgilere göre becerikli bir portre ressamınca yağlı boyayla her rengi kendisine yansıtan diş ya da köklerin sayısına göre dar ya da geniş tutulmuş bir başka örnekçeye dikerek sanat yapıtının doğuşunu düzenlemeye çalışıyordu. Geleceğin mozaiğinin yerini boş bırakarak her renkten diş ögelerini tokmağın değişik gezilerinde kapılmaya hazır kılmak üzere bilinçle serpiştiriyordu. Dişler önceden inceden inceye değişik çevre biçimlerinin tabloda kendilerine verdiği kesin yöne göre yönlendirilmişti. Hemen o anda uygun bir testereyle yapılmış bir kesimle kapçıktan ayrılmış olan kökler de öyle. Kantorel soluk alacak zaman bırakmayan bu ekim işlemleri yanında 9 kronometrenin her birine taktığı devindirici bir ek düzeneğin duyarlı bağlantılarını yaklaşık olarak saniyenin binde birine ayarlıyordu. Bu düzenekler bir kez kurulduktan sonra 239 saat aralıksız olarak işleyecekti. Bu süre yılın güneş evresi göz önüne alınınca serüvenin ilk tanla son alaca karanlık arasında yaşayacağı zamandan Biraz yüksek bir evreydi. Bir esinti dakikanın belli bir kesiminde doğup belli bir yöne yöneleceğinden özel kronometresinin devindirdiği mercek güneş ışınlarını sarı töz üzerinde yoğunlaştıracak havanın aralığına ve parlak yıldızın evriminin eğrisiyle orantılı ısı gücüne her şeyden önce de parlak diskin üzerinden geçecek belirli bir bulutun görel saydamsızlığına ve karartma süresine göre ısı konumunu kısa ya da uzun bir süre koruyacaktı. Usta çalışmasının mercekle ilgili bölümünde daha baştan ağın kimi ipeklerinin toprak rengi maddede bırakacağı ince gölgeleri de göz önüne almıştı. Spop'ın kronometre ayarı büyük bir özen gerektiriyordu. Kimi şiddetli esintiler duruş zamanlarında tokmağa alıp götürebilirdi. Hava dolaşımlarından bağımsız olarak yalnızca daha dirençli bir durmuşluk sağlamak için tüm aracı ağırlaştırmak amacıyla bazı bazı havanın azıcık indirilmesi zorunlu olacaktı. Bu özelliğin merceğin işlemesine doğrudan bir etkisi olacak. Mercek bundan sonra hidrojen yitimini dengelemek için sarı karışımına daha uzun süre ışık ver mek zorunda kalacaktı. Aşağıda dişlerin çekilip bırakılmasına ayrılmış iki rondelanın çalışmasını ayarlamak daha kolaydı. Buna karşılık tırnakların iç uzatımına adanmış üç kronometrenin düzenlemesi Kantoreli tüyler ürpertici hesaplara girişmek zorunda bırakmıştı. Aynalara gelince tümüyle düzenli yer değiştirmeleri yalnızca dolaşımında güneşi izlemeyi amaçlayacaktı. Mekanik olarak ekvator düzleminin gök küresi çemberinin düzlemi üzerine eğilmesi sonucu parlak yıldızın belirgin dolaşımına getirdiği günlük değişim nedeniyle genel yönelimleri her gün biraz değişecekti. Güneşin batışından doğuşuna dek aygıtın değişmez biçimde yerinde kalması ve hiçbir şeye değmemesi gerekiyordu. Çünkü kronometreler oda içinde olmak üzere son güne dek önceden düzenlenecekti. Bile bile görünür durumda bırakılmış olan kadranlar en ufak karışıklıktan bile uzak olan devinimlerin hep birlikte aynı ve gerçek saati vermeyi sürdürüp sürdürmediklerini sürekli olarak bilmeyi sağlayacaktı. Kantorel hazırlıklarını horozlar öterken bitirdi. Sonra balonu toprak rengi tözden hiçbir şey alınmadan alışılmış biçimde elde edilen hidrojenle bu dengeleyici ve temel maddeyle doldurdu tokmak yelin tüm değişimlerinden yararlanarak mozaiğini 10. günün akşamı üzeri bitirecek yağlı boya ile yapılmış örnekçeyi daha da büyütülmüş olarak kesinlikle yeniden oluşturacak yalnız kenarların tek tek her birinde 4 ince dış şerit eksik olacak başka her türlüsüne yeğlenerek bile bile seçilmiş yokluklarıyla konunun tümüne hiçbir zarar vermeyecekti ''Başlangıçta tablonun uç kenarına ayrılan dişler ister istemez kullanım dışı kalınca artık diye atıldılar.'' Sonra tasarılarını kitleye önceden bildirmiş olan üstad, tanıkların her saatte gelip aracın gezintilerini izleyebilmeleri ve her türlü hile yokluğunu denetleyebilmeleri için yurttuğunun kapılarını açtırdı. Kısa kazıklar üzerine gerilmiş bir ip, insanı büyüleyen yerin çevresinde, konukları hava esintilerinde en ufak engellemeden bile esirgemek için yeterli uzaklıkta tutan çok köşeli bir engel oluşturdu. En sonunda tokmak sütlü kahve biri üst köpek dişi üzerine konuldu. Burada ilk elverişli soluğu motu propiryo kullanacağı anı bekledik. Neredeyse sonuna yaklaşan deney şimdi 7 gündür sürmekteydi. Buraya değin kronometrelerinin eşsiz uyumu yardımıyla gezgin araç dişleri ve kökleri hep istenen yerlere götürmüştü. Bazı bazı yelin sürekli değişen esintisi sonucu yollar birbirini oldukça çabuk izliyordu. Çoğu zaman da esinti hep aynı yönde kalınca aygıt uçuşuna yeniden başlama olanağını saatlerce bekliyordu. Zaman zaman küçük topluluklar oluşturmuş yabancılar gelmekteydi ve Kantorel konuşmaya başlayalı beri birkaç kişi balonun sonraki yükselişini izlemek üzere sessizce yaklaşmıştı. Usta doğaçlama konuşmasını bitirirken daha önceden bildiğimiz kuru bir ses dikkatimizi tokmağa taşıyan üç tırnağa çevirdi. Gri rondela çubuğunun itişi sonucu direğin aşağısına oturtulmuş kronometrenin ek düzeniyle işletilip yeniden aşağıya inerek gelip maviye yapışmıştı. Az önce aygıtın yöneldiği kök birden doğan mıknatıslanmayla kaldırılarak bunun altına yapışıyordu.